Noel bayramıyla Müslümanın ne alakası vardı? Bu bir özentiydi, bu bir taklitti, bu bir benzemeydi, bu bir akılsızlıktı, bu bir çılgınlıktı. Geçmiş hayatının hesabını, muhasebesini yapacakken, geçmiş hayatı unutmak için sayısız günahlar işledi, sabahlara kadar sarhoşlukla uğraştı ve Müslümanları da ister istemez televizyonların başında, İçki içenleri seyrettirdiler bize, Müslüman yavrularımıza dans söz seyrettirdiler. Bunları yapanlara Allah lanet etsin. Adını da çağdaşlık koydular, adını Avrupa medeniyeti koydular. Fakat içkiden başka bir şey gösteremediler, dans sözden başka bir şey gösteremediler, hiçbir muhasebe yapmadılar. Bir tanesi çıkıp da televizyonda geçmiş yılın muhasebesi şöyle oldu, böyle geçti, şöyle olaylar oldu diye insanların aklına, mantığına hitap edecek hiçbir program yapmadılar. 5 Beş kanalın beşi de tamamen eğlenceye tahsis edildi. Fuhuş eğlencesi, içki eğlencesi ve çılgın eğlence. Zavallı Müslüman Türk milleti. Vallahi ve billahi bu devlet Müslümanların devleti değildir. Vallahi ve billahi bu idare Müslümanlar idaresi değildir. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız. Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslümanın kitabında eğlenmek içkiyle, şantözle, dansözle eğlenmek var mı? Hz. Muhammed'de var mı böyle şeyler? Böyle şey var mı Müslümanlar? Dini kandırıyorsunuz. Allah'ın kitabında var mı böyle rezaletler? Müslüman'ın devleti böyle devlet olur mu? İçliği reklam eder mi bir devlet? Kansözü reklam eder mi bir devlet? Çılgınlığı reklam eder mi bir devlet? Böyle devlet olur mu? Hangi Müslüman'ın devletinden bahsediyorsunuz? Hangi Müslüman'ın yönetiminden bahsediyorsunuz? Hangi Muhammed ümmetinden bahsediyorsunuz? Söyletmeyin, Allah aşkına ağlatmayın Müslümanları. Ahı tutar, mazlumun ahı korkunç olur. İşte Stalin kafirinin, Lenin kafirinin katlettiği mazlumların ahı Bakın Rusya'da ne biçim çıktı. Şimdi domuz sürüleri gibi ağaç kabuğu yiyorlar, ekmek bulamıyorlar. Domuz sürüsü Ruslar, domuz sürüsü Rusya. Aç kaldığı ağaç kabuğu yemek suretiyle birbirlerini kemiriyorlar. Vallahi Müslümanlara daha biraz zulmederseniz ederseniz, daha da ileri giderseniz, Türkiye'nin akıbeti Rusya'dan kötü olacak. Yapmayın. Namaz kılıyor diye subay ve subayları ordudan atmayın, Allah aşkına yapmayın. Mazlumun ahı mahveder sizi. Başörtüsüyle üniversitenin kapısına geliyor diye kapıdan geri çevirmeyin. Bu, mazlumlar... Bu mazlumların ahı üniversitenizin altın üstüne getirir sizin. İşte Rusya, işte Yugoslavya, işte Balkanlar, işte Şöy. Şu... İşte Rusya, işte Yugoslavya, işte Balkanlar, işte şurası, işte burası mazlumun ahı kıyameti koparıyor dünyada şimdi. Amerika'ya sığınmayın. Amerika'ya güvenmeyin. Vallahi 10 sene evvel Şehzadebaşı kürsüsünde Rusya'nın çökeceğini, dağılacağını alenen söylemişiz. Şimdi buradan da 2000'in 2000'li yılların içinde Amerika'nın paramparça olup dağılacağını buradan resmen söylüyorum. Vallahi dağılacak yeminle söylüyorum. Amerika'nın zulmü Rusya'nınkini geçmeye başladı. Körfez zulmü, İslam ülkelerine yaptığı zulüm, sömürgecilik, bölgecilik ve Amerikan halkını besleyeceğim diye dünya milletlerini soyguna soyup soğana çeviren kafir Amerika, zalim Amerika... Kal ...kahrolası, katkolası Amerika... ...çökecektir... ...bunu buradan söylüyoruz... ...eroinle çökecek... ...eybis rezaletiyle çökecek... ...kokainle çökecek... ...bir yerden çökecek bu da... ...Müslümanların gayretiyle demiyorum... ...zamanı... ...nasıl kullandılar görüyorsunuz... ...ve bize de... ...nasıl telkin ediyorlar... ...365 günümüz geçmiş gitmiştir... ...hesabını yaptınız mı... 365 günün içinde günde beş vakit namaz vardı. Hepsini mükemmel olarak eda ettiniz mi? 365 günün içinde bir aylık Ramazan orucu vardı. Hakkını eda ettiniz mi? 365 gün içerisinde insanlarla oturup kalktınız, yiyip içtiniz, haksızlık ettiniz mi? Karşılıksız çek verdiniz mi? Karşılıksız senet verdiniz mi? Kaç kişiyi aldattınız? Üzerinizde kaç kişinin hakkı var? Hiç düşündünüz mü? İnsan yeni yıla bu düşüncelerle girmesi lazım. Muhasebe yaparak girmek lazım. Bir mahalle bakkalı bile akşam bakkalının kepengini çekerken bugün ben ne kazandım ne kaybettim diye muhasebe yapmadan bakkal bile kepengini kapatmıyor kardeşim. Sen neyle kapattın 91 yılını? Yaptın mı bir muhasebe? Kaç insanın hakkını yedin? Kaç insana haksızlık ettin? Kaç insana yalan söyledin? Kaç insanı aldattın, atlattın? Kaç insana, evine, ev halkına ne yaptın, ne ettin? Zulüm, zulüm mi ettin, adalet mi ettin? Düşünebiliyor musunuz? Ki İslam hukuku... Bu konularda öyle hassas, öyle ince, öyle titiz davranıyor ki Bakınız mesela bir Müslüman için hiçbir günah işlememiş olsa Hiçbir günah işlememiş olsun bir Müslüman Ama yapamayacağı bir şey için birine söz versin Ben bu işi yaparım desin, yapamasın ben sana şunu alacağım desin, almasın veya alamasın. Ben falan saatte falan yerde bulunacağım desin, oraya o saate gelmesin, sözünde durmasın. Yapmayacağı şeyi vaat etsin, söylesin. İşte bunun günahı hiçbir günah olmasa o Müslüman da bunu söz verip de sözünde durmamanın günahı cehenneme gitmesine kafidir diyor dört mezhebin alimi. Niye? Kur'an çok şiddetli hitap ediyor bu noktada. Ne diyor? Lime ya eyyühellezine amenu ey müminler. Lime tekulune ma la tef'alun. Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Bakın Kur'an'daki en şiddetli ayetlerden birisi budur. Lime tekulune. Niçin söz veriyorsunuz? Kavil demek söz demek. Kavil, mukabele sözleşme buradan geliyor Arapça. Lime takuulüne niçin söylüyorsunuz? Niçin söz veriyorsunuz? Niçin yaparım alırım ederim diyorsunuz? Ma la tefalun yapmayacağınız şeyi veya yapamayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? İşte hiç bir günah olması da bunu işlese o kişinin cehenneme gitmesine vallahi yetecektir İkinci Allah Resulü buyuruyor yine bir Müslümanın. Hiçbir günahı olmasa, hiçbir kusuru vebali olmasa, bir Müslümanın, sadece, kaynağını araştırmadan, eşittiği bir haberi araştırma yapmadan, bir başkasına söylemesi, günah olarak onu cehenneme götürmeye kafidir diyor. Tefâ bil ismen, yuhaddisü mâ külli Her işittiği lafı, ...o lafı araştırmadan... ...kaynağını, membağını bulmadan... ...bu söz doğru mu yanlış mı diye... ...araştırmadan... ...her işittiği sözü... ...çevresine yayan Müslüman... ...vallahi cehennemliktir diyor Halide. E, 365 gün geride kaldı... ...ne yaptık, kimleri aldattık... ...kimleri atlattık, kimleri çatlattık... ...bir hesap yapanınız var mı? İnsan yılını böyle değerlendirir... ...şişe şişe alkol... Taşıyarak evine yılbaşı geçirilmez. Bunu yapanlar zalimdir. Bunu yapanlar fasıktır. Bunu yapanlar Allah'a asi olmuşlardır. Piyango bileti alarak yılbaşı geçirilmez. Bütün dinlerde ve bütün mezheplerde piyango haramdır. Bir veya birkaç kişiye, bilmem bir milyar, üç milyar, otuz milyar para çıkacak diye, Milyonlarca insan cebinden parasını çıkardı verdi. Hiçbir günde Hristiyanlıkta bile piyango yok. Araştırdım. Sahte İncil'de, sahte Tevrat'ta bile piyango caiz değil, helal değil. Yani bir toplumun içinde bir kişiye 30 milyar çıkacak diye 20 milyon insan fakirleşmiş. Bu hangi kitapta var? İnsanların içinde bir kişiye on milyar çıkacak diye on milyon insan cebinden para harcıyor. Var mı dinde böyle bir şey? Hangi kitapta gördünüz, hangi kelamda gördünüz? İçinizde bunun helal olduğuna caiz olay bir tek delil getiren ellerini öpeceğim. Ama işte kumarın arkasında devlet var Türkiye'de. Milli kelimesini takmış peşine milli eğitim gibi, milli kumarı da milli yapmış, eğitimi de milli yapmış, kendine benzetmiş. Kumar olayının arkasında devlet var. sözlerin arkasında devlet var Türkiye'de. Genel evlerinin arkasında devlet var. İçkinin, rakının, şarabın arkasında devlet var Türkiye'de. Önleyemezsiniz. İslam'ın devletini kurmadıkça genel evlerini önleyemezsiniz. İslam'ın idaresini getirmedikçe içkiyi önleyemezsiniz. İçkinin arkasında tekel bakanlığı var. Ya Müslümanlar, ne zannediyorsunuz siz İslam'ı? İslam sadece bir patentten ibaret bir şey değil. İslam dini bir hayat tarzıdır. Müslümanın hayatında, Müslümanın şehrinde, vilayetinde, caddesinde, sokağında, Müslümanın hayatında, senin hayatın yalnız camide geçmiyor ki, yalnız evinde geçmiyor. Caddede, çarşıda, pazarda senin hayatın geçip gitmiyor mu? Müslümanın çarşısında vallahi içki olamaz. Müslümanın pazarında, panayırında Allah'ın haram ettiği bir şey satılamaz, alınamaz, kullanılamaz. Ama gidin dudullu denen şu trafiğin boğulduğu geçitte bile kaç tane içki satan büfe ile dükkanla karşı karşıya gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Biz İslam'ı laf olsun diye almışız. Allah öyle istemiyor. İslam'ı hayatınıza hakim kılacaksınız diyor. Bütün yaşayışınızda Hazreti Muhammed Mustafa'yı örnek alacaksınız diyor Avrupa'yı değil. Türkiye Cumhuriyeti Hz. Muhammed'i bırakmış Avrupa'yı örnek almıştır öyle değil mi Müslümanlar İslam medeniyetini bırakmış Hristiyan medeniyetini almış ve hala Avrupa'da Hristiyan papazlarının kilisede kıydığı nikah geçerli Türkiye'de din hocalarının kıydığı nikah geçerli mi geçerli değil Böyle nereye gideceksiniz Müslümanlar? Böyle nereye? Yani bu sıfatla, bu çarşıyla, bu pazarla, bu yılbaşı rezaletleriyle siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Siz Allah'ın rahmetine nail olacağını mı bu içkiyle, bu kumarla, bu milli piyangoyla milyonlarca vatandaşın umutlarını sömürmek suretiyle? Umut sömürgecisi. Resmen devlet... Türkiye Müslümanlarının, vatandaşlarının umutlarını sömürüyor. Umut dilencileri sana da çıkar, sana da çıkar, sana da çıkar diye 30 milyon insanı soydular. Soyguncu herifler. Bu yoldan kalkınacak mısınız acaba? Bu yoldan Avrupa'nın tekniğini yakalayabilecek misiniz? Avrupa'nın tekniğini değil ancak Avrupa'nın tekmesini yakalayabilirsiniz. Tekme.